Esselamu Aleyküm ve rahmetullah ve Berekatühü Allah'ın lütfu, keremi, selamı, ikramı, ihsanı üzerinize olsun Cenab-ı Hak hem dünyada hem ahirette cümlenizi şöedadan eylesin, vahiyar eylesin, mutlu eylesin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin i şeriflerinden bir demet O gül bahçesinden bir mükret e, sunmak üzere e, karşınızdayım Peygamber Selman Mamani Selam Efendimiz. E Taberani'nin naklettiğine göre buyurmuşlar ki: inne Taybet te elmediine Ve ma nakabun min enkabiha illa aleihi merekun sahirin seifehu la yudkhilu hatta dicale ebeden. Zikra Resulullah ki makal Kur'an ile açtık ama ee, Cenab-ı Hakk'ın e, lütfuyla tevafukan karşımıza Medine-i Münevvere ile ilgili bir hadisi şerif geldi. Herhalde şu anda Medine'de olduğumuz için bunda da bir e, tevafuk var. E, bu hadisi şerifi izah edelim. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Tayyip'e Medine'dir. Yani Medine isimli şehir Taybedir. Ee, ve bu şehrin efendim geçitlerinde e, efendim dağların arasındaki gediklerinden hiçbir gedik yok. Türkiye orada bir melek kılıcını sıyırmış bekliyor olmasın. Yani oraya oranın her giriş yerinde bir melek kılıcını efendim çekmiş bir vaziyette bekler ve bu eee e, oraya asla sokmazlar. Veyahut la yedhülühel deccalü ebeda de okunabilir. Yani deccal oraya asla giremez. Veyahut melekler onu oraya sokmazlar manasına olabilir. Buradaki hareket yedhülüha şeklinde olmuş ama ha belki daha uygun. Deccal buraya bu meleklerden dolayı asla giremez. Medine-i Münevvere diye münevvere sıfatıyla yani nurlandırılmış peygamber efendimizin teşrifiyle o serafa nur olan e, nebi mürsel peygamber efendimizin e, mübarek zatıyla şereflenmiş olan bu münevvere yani nurlandırılmış şehir Efendim, eskiden yesrib adıyla anılıyordu yesrib e, harfi feltekse harfi yani e, şeyde İngilizlerin Efendim, eee kullandığı ki H e, harfiyle ifade ettikleri bir ses vardır. Eee mesela 3. hanesine gelen işte o şeyle efendim bu Yesrib Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz bu beldeye hicret etmeden önce bu beldenin bu şehrin adı idi. Bu Yesrib adı nereden geliyor? diye Tarih kitaplarında e, araştırmalar yapmış İslam tarihçileri. E, Yesiripad'ı hakkında mutelif rivayetler var. Efendim, e, bu şehrin tarihte ne zaman kurulduğuna dair çeşitli rivayetler var. Rivayetlerden birisi efendim e, ve kuvvetlisi Nuh Aleyhisselam'ın torunlarından nesinden bir kişi ki adı Yesirip ve soyu şeceresi Nuh Aleyhisselam'a dayanıyor. O kurmuştur ve kurucusundan dolayı şehre bu isim verilmiştir. Bu olay birçok şehirlerde görülmüştür. Mesela Mısırlıların İskenderiye şehri İskender kurdu diye o ismi almıştır. Efendim İstanbul Konstantin Orayı imar etti diye Konstantinopol denmiş Bizanslar tarafından. Olağan bir şey yani kurucusunun ismiyle. Bizim acizane doğduğumuz Anadolu'daki köyümüzün de adı şeydi Herhalde oraya cihat için gelmiş olan mücahidlerden küçük Ahmet, Ahmetçe. O zatın şeyine, ganimet olarak mücahidlere taksim edilen arazi olarak Efendim ona verilmiş. Onun için köyün ismi Ahmetçe. Ee, öbür e, civardaki köylerin isimleri de gene şahıs isimleri. Mesela İlyas Fakih, Hüseyin Fakih gibi. E bu ne demek? Yani oraları e, panşah tarafından kendilerine ekta yoluyla e, verilmiş kişiler demek. Ama e, köyün adı olmuş. Yesirip'te böyledir diyorlar. Bir rivayet bu. Ve e, Nuh Aleyhisselam'ın evladı yayılmaya başlayınca Tuhan'dan sonra buralara da gelmişler ve buraya ilk önce yerleşmişler ve, e, adı yesir demiş. Şimdi bir rivayet bu. Başka bir rivayette de efendim Musa Aleyhisselam hac etmeye gelirken ki yani Mekke-i Mükerreme'nin yeri o peygamberler zamanında da biliniyordu malum ve meşgurdu. Mübarek olduğunu biliyorlardı İbrahim Aleyhisselam'dan. Efendim Musa Aleyhisselamdan İsa Aleyhisselam'a kadar, Efendim ondan önce ve sonra nice peygamberler vardır. Hep buralara gelmişler. Bir kısım da e, Mekke-i Mükerreme'de vefat etmişlerdir. Hübni ile makam arasında veyahut Hakim denilen hicri İsmail denilen yere defne olunmuşlardır. Hatta İsmail Aleyhisselam'ın orada da deniliyor efendim, rivayetlerde, kitaplarda. Bu rivayet benim e, dikkatimi çekti. Onun için size de nakletmek istedim. Buz Aleyhisselam e, Ashabi ile Hac'a doğru giderken tabi Filistin tarafından bu tarafa doğru geldiği zaman bu mahalle gelmişler ve bakmışlar ki sevvalade münbit sulak efendim yeşillik bir yer ve e, etrafındaki dağlardan alametlerden ahir zaman peygamberinin zuhur edeceği yer burası olacak diye efendim e, sezimlemişler yani ha tamam burasında şu dağ var, şurasında şu dağ var tarif edilen yer e, efendim e, bize bildirilen ahir zaman peygamberinin zuhur edeceği yerdir diye Onun için Yahudilerden bir kısmı e, oraya gelmişler ve e, yani orada tavattın etmişler şeyden sonra bu e, Muz ile de Hacca giderken gördükler bu yere yerleşmişler ahir zaman peygamberi gelecek diye Efendim e, tabii, e, peygamber efendimizin zuhurundan evvel de anahlara söylüyorlardı zaten. Ahir zaman peygamberi gelecek, biz onunla iş birliği yapacağız, şirki efendim, tepeleyeceğiz, yok edeceğiz, siz müşrikleri efendim hizaya getireceğiz diye bekliyorlardı. Demek ki geleneksel olarak zaten şehre yerleşmelerinin sebebi ahir zaman peygamberi buraya gelecek diye ahir zaman peygamberini seviyorlardı. Çünkü Musa Aleyhisselam, efendim bildirmişti, ahit almıştı. O geldiği zaman ona tabi olun diye bekliyorlardı ama geldikten sonra şeytanın efendim e, Kurnazlığı çok insanları aldat, aldatması çeşitli şekillerde olabiliyor. Efendim bekledikleri peygamber geldikten sonra çeşitli şekillerde muhalefet ettiler, inkar ettiler. Tek azı inandı. İnananlar da oldu. Evet, e, yani Yahudilerin kabilelerinin burada e, öbek öbek şehir civarındaki mıntıkalarda bulunmasının da izahı böyle oluyor. Şehrin ilk ismi de bu. Bazı hadis-i şeriflerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz bu şehre yesirip ismini veren tevbe ve istiğfar eylesin buyurmuş. Yesirip diye söyleyen estağfurullah ismini aman e, hata ettim desin diye buyurmuş. efendim. Çünkü yesirip kelimesi Arapça yazıyor. Tera ve kökünden kötü bir manaya geliyor. Yani bir kimseyi kınamakta, azarlamakta son derece aşırı gitmek manasına geliyor. Hatta Sure-i Yusuf'ta, e, Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri gelip de huzuruna girdikleri zaman eski yaptıkları hataları, düşmanlıkları düşünüm çok pişman ve perişan oldular. Dediler ki, ''Tallahu lekat aferakallahu aleyna'' Yani biz sana kötülük yapmak istedik ama Allah seni tercih etti ve efendim nimetlendirdi. Bak ne yüzetler, ne devletler, ne güzelliklere efendim itibara, şana nail oldun diye kendi hatalarını itiraf ettiler Yusuf Aleyhisselam'ın karşısında. O da o zaman onlara buyurdu ki, Yani bugün size artık böyle ayıplanmak, kınanmak, başa takılmak, evvelce yaptığınız şeyleri hatırlatıp da sizi üzmek yok. Öyle bir şey olmayacak diye Yani kendisinin onu unuttuğunu, ondan dolayı onları kınamayacağını söyledi. Teslim kelimesinin manası bakımından bu ayeti hatırlattım. Yani e, şiddetle kınamak manasından geldiğinden böyle şey, e, yesir e, sözü Araplarda hoş bir manaya gelmiyor. Tabii daha önceki kavimlerden geldiği için Nuh Aleyhisselam'ın nesillerinden geldiği için belki o zaman manası başka olabilir. Peki ne kadar önceden beri Yesrib deniliyordu buraya? E, eski e, coğrafyacıların yani İslam'dan önceki Yunan coğrafyacılarının kitaplarında da yet, Yetriba Yetriba ki Yesrib kelimesine benziyor veya e, buna benzer birkaç e, şekilde görülüyor. Demek ki bu e, Peygamber Efendimiz'den çok asırlar önce dünya coğrafyasıyla meşgul olan alimlerinde bildikleri o esnada ismi yet Yetriba veya Yesrib olan bir yerleşme merkeziymiş. Bir Bizans kaynağında da o da Peygamber Efendimiz'in devri saadetinden önce. Orada da Medine kelimesini hatırlatan bir e şekil ile karşımıza geliyor. Ben şu şöyle tahmin ediyorum olayı. Yani belki tabir Medine-i Yesrib idi. Yani Yesrib şehriydi. Çünkü Medine şehir manasına geliyor. Bazı coğrafyacılar Medine kelimesini oradan kullanmışlar. Bizans coğrafyacılarından bazıları. Tabirin ilk kelimesiyle iknafı edip ikinciyi söylememiş olurlar. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buraya hicri. Buranın adına medine Resul Denmiş. Yani Resulullah'ın Allah elçisinin şehri denmiş. Yani Medine-i değil, Medine-i Resul, Resulullah'ın şehri denmiş. Sonra da tamlama şeklinde olan tabirlerden tamlama uzun gelirde kısaltma yapılırsa o zaman El-Medine yani Resul kelimesi yerine o kullanılmadığı zaman El-Medine yani nasıl bir şehir? O belirli malum Resulullah'a ait olan belli şehir harfi tarifte El Medine kullanılmış. Sonradan tabi bu gibi yerlere sevgiden, saygıdan dolayı sadece El Medine denmeyi uygun görmemişler. Efendim Medine'yi, Münevvere, Kâbe'yi, şerefe Mekke'yi, Mükevreme gibi böyle şanını ve şerefini ve mübarekliğini ifade eden kelimeler kullanmışlar. Şimdi Peygamber Efendimiz yesirip kelimesini istemiyor kullanılmasını. Çünkü kötü çağrışımlar yaptırıyor. Kötü anlama geliyor. Onun için e, burada da buyurmuş ki Taybe hiç şüphe yok ki Medine şehridir. Şimdi burada anlaşılıyor ki Tayyip e, Arapça'da ade yatıyı bu kelimesinden geliyor. Efendim Buradan sıfat olarak tayyip kelimesi var. Yani güzel, iyi manasına. E, habis kelimesinin karşılığı olarak. Yani bir şey iyi olursa ona tab ediyorlar. Efendim e, kötü olursa habis diyorlar. Yani arazi, mümbit araziyse arazi ise diyorlar. Efendim berbat bir arazi ise diyorlar. Kişi efendim iyi bir insansa tayyip diyorlar. iyi insan manasına. Efendim kötü uydu bir kimse ise ona da habis diyorlar. E, Şeyde de tıpta da kullanılıyor habis ur. Yani urların çeşitleri var. Ama Kimisi kanserse yani ise o zaman ona habis kur diyorlar. Bu habisin karşılığı yani güzel, iyi manada gelen bir kelime. Peygamber Efendimiz e hadis-i şeriflerinde Medine-i Münevvere'yi bir taybe diye isimlendirilmiş. Yani Y'si şedeli değil, tek ye. T harfi, A harfi, Y harfi cezimli, ondan sonra B harfi üstün. Taybe, taybe Sonunda kapalı T var, kapalı T harfi e, Arapçada e, ilginç bir harftir. Tek bir harftir ama iki türlü okunur. Geçildiği zaman T okunur. Yani arada kaldığı zaman sözün arasında söz devam ederken e, T okunur. Ama o kelime de durduğu zaman bu, bu harfte o kelimenin sonunda kaldığı zaman T okunur. Onun için yazılışı H'ye benzer ama üzerine iki tane nokta konulur. Buna kapalı T derler, yuvarlak T derler, H'yı mağbuda derler. Bir de umumiyet ve mühendis kelimelerinin sonuna geldiğinden T'niz derler, mühendislik tezir. Bu düz, böyle kayıt gibi olan B'ye benzeyen T'den ayrı bir T'dir. Durulunca H okunuyor, efendim e, geçilince T okunuyor. Bunun için bu kadar izah ediyorum, Yani bir harfin bu kadar izahına hani ne lüzum var derseniz, evet bence çok lüzum var çünkü kahmet getiren kardeşlerimiz çok yere efendim kahmeti doğru getirmiyorlar. Kahmette bu harfle yazılmış kelimeler var. Hayale sala. Şimdi sala kelimesi işte sonunda bu t olan kelime sorulduğu zaman T okunur, geçildiği zaman t okunur. Bunu bilmiyor efendim kardeşlerimiz kahmet getirirken hayale salahi hayale salah diyor. Hayır. Yani geçildiği zaman hayale salati Çeşübiklerin nokta. Salah kelimesinin sonunda da ha var. Türkçe de ha tane ama Arapçada eee ha var, hı var. Şimdi bu felahdaki ha harfi kuvvetli bir ha'dır. Hayye alel felahi, hayye alel felah denilecek. Efendim bunları karıştırıyorlar. En çok kullandıkları ve namaza davet olan efendim bir güzel nidayı doğru bilmeleri bakımından bu izahı yaptım. Taybe. Taybe Medine'nin bir adı bir başka rivayeti de Tadeh. Bu iki kelime şeyden geliyor, bu tayyip kelimesinden geliyor. Arap'lar derler ki şey'ün tabun yani şey'ün tayyibun. iyi şey manasına kullanırlar. Tabi Medine mühennesi olduğu için tabe geliyor. Ş bu şehir güzel, iyi bir şehirdir manasına. Bir peygamber efendimiz tabe demiş. Taybe kelimesi de aynı anlama geliyor. Tabi efendim e güzelliğini gösteriyor. Hoş Kelimesi kelimesiyle biz Türkçe'ye tercüme ediyor. Hoş kelimesi parçadan geçmiştir. Yesim kelimesinin atılarak taybe diye isimlendirilmesi gerçekten kelimenin anlamı gibi çok hoş olmuştur. Efendim insan taybeye gelince hoş oluyor. Bu sözümde de bu kelimenin de bu Medine'ye verilmesi çok hoş olmuş. Efendim işte bu hoş yer Medine'dir. Yani e, taybe asıl hoş yer Medine'dir. Evet, yerlerin en güzeldir Medine. En hoşudur. Çünkü bir kere ecel fitnesinin giremeyeceği, nüfuz edemeyeceği bir mübarek şehir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kabri müni şerifinin olduğu bir şehir. Te tefevvük kerde şu cenabı Cenab-ı diye efendim nefi'imin, Osmanlı şairimin böyle e şeyde fazilette çok çok kıymetli olduğunu bu satırla ifade etmiş. Tabii bunu bizim kardeşlerimiz, Suudlu kardeşlerimiz bu kadar da uzun değil derler, şey yapmazlar. Mehmet Akif'in de meşhur rahmetullahi Aleyh, meşhur Mısra'ın da bu yönden tenkit ediyoruz biz de. Yani Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi. Deyince sanki Bedir'deki aslanları ancak Çanakkale şehitleri hizasında gibi Anlama gibi bir durum oluyor ki bu şairin bir zaaptır, ifadesindeki zaafıdır. Bedir'in aslanları cihanın en üstün aslanları mücahidleridir. Çünkü Peygamber Efendimiz Bedir e, mücahitlerine özel muamele yapardı. Onların namazlarını bir de başka türlü kılardı ve Bedir'e iştirak etmiş kimselere o mübarek eşsiz vefasından dolayı çok çok efendim lütufkar muamele ederdi. Bedir'e iştirak samimiyetin şahikasıydı. Ve Ashab-ı Kiram sırayla sıralandıkları zaman derecelerine göre önce aşere-i mübeşşere sıralanırdı. E, Tabii onun içinde de sıralama var. Ondan sonra da Ashab-ı Bedir gelirdi. E, onun için e, Ashab-ı Bedir'in e, hiçbir kahramanla mukayesesi mümkün değildir. efendim e, İslam tarihinde pek çok mücahitler Allah yolunda canlarını vermişlerdir Allah şefaatlerine erdirsin benim de dedelerim, akrabalarım köyümüzün büyük çoğunluğu Çanakkale Harbi'nde şehadet şerbetini içmiştir tavullarla efendim tekbirlerle köyden gönderilmiştir bir daha kendileri gelmemiştir. Şehadet haberleri gelmiştir. Ben aciz kardeşinizde kardeşinizle bir efendim şehit torunuyum. Bir şehit etiminin oğluyum. Şehitlere hürmetimiz sonsuzdur ama Cenab-ı Hakk'ın verdiği şerefi kimse aşağı indiremez ve efendim hiç kimseye de Cenab-ı Hakk'ın yücelttiği kimseden daha yüksek bir payeyi kimse veremez. Şimdi Taybe Asıl güzel şehir Medinedir çünkü Peygamber Efendimizin şehridir. Peygamber Efendimiz buraya gelince şerefli mekan, bilmekin bir yerim kıymeti içinde oturandan dolayıdır. Niye sürip gel, niye diye gitti. Tahe ve Tahe oldu Efendim Peygamber Efendimizin şehri oldu ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Mekken'in fethinden sonra hasal büyük kiram sanıyorlardı ki e, artık Mekke feth Efendim, Peygamber Efendimiz tekrar doğduğu ve mübarek şehir e, ta Adem Aleyhisselam zamandan beri mahalli mübarek olan e, o Mekke-i Mükerreme'ye gidecek sandılar. Ama Peygamber Sallallahu Aleyhi Selam Efendimiz yine eşsiz bir e, vefa ve iltifat numunesi olarak doğduğu şehire gitmedi ve kendisini en zor zamanda destekleyen Ensar'ın gönlünü hoş edecek bir karar alarak Efendim Medineyi i Münevvere'de yerleşmeyi tercih değildi Halbuki Mekke'nin havası onlara daha iyi geliyordu. Medine-i Münevvere'nin havası rutubetli geliyordu ve ilk geldikleri zaman Ashab-ı yerlere serilmiş. Hepsi hasta olmuşlardı. Ebu Bekir Sotik bir kenarda sayıklıyordu. Bilal-i Habeş'i bir kenarda sayıklıyordu. Rıdvanın ı mecmen, bizim Mekke'den çıkartan müşriklere Allah şu cezayı versin, bu cezayı versin diye kızıp duruyorlardı. Havası dokunmuştu. Vebalıydı buranın havası. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buranın havasını Müslümanlara mübarek kılmasını, bu vebayı, bu hastalıkları, rutubeti def etmesini evet, niyaz edince Cenab-ı Hak'tan burası e, hava bakımından da son derece tayyip, Efendim, tade oldu, böyle güzel oldu, havası, suyu, Efendim, hurmalıkları, dağları her şeyiyle ihtişamlı en güzel bir yer oldu. Allah Teala razı ettir. Görmeyenlere görmeyin nasip etsin. Efendim inşallah biz de Medine-i Münevvere'yi şöyle resimlerle, tarihiyle güzelce efendim e, anlatan bir e, eser Allah nasip eder yazarsak e, size sunarız. Bu güzellikleri daha geniş olarak orada anlatırız. Bu tabii Medine-i Münevvere'nin başka özellikleri de vardı. Yanar dağların patlamasıyla etrafa yayılmış olan ee, yanardağ akıntıları yani lavlarla e, kaplanmış olduğundan zemin üzerinde ne insan yürüyebilir ne deve geçebilir tabii bir engel iri uzun geniş alanlar böyle e, yanardağdan çıkan erimiş e, madenlerin efendim yayılmasıyla onların da yanıp yanıp efendim kalorifer cürü öyle delik deşik sivri sivri olmasıyla Üzerine basılmaz bir hale gelmişti. Kim basarsa pabucu yırtılır. Efendim, kim sendelerse üzerine yıkılırsa yüzü elli yaralanır bir durumda. Onun için e, Medine-i Münevvere'nin bir giriş yeri vardı. İşte o Hendek Harbi'nde e, şey hendek kazılıp da düşmanların girmesine onun için mahun olmuşlardı. Yani küçük bir yere hendek kazıyorlar da öbür taraflardan niye girmiyor? Kureyş'in müşrikleri saldırmıyor. Saldıramıyorlar çünkü harre denilen o işte e, yanardağ akıntılarının e, üstüne basılmaz geçilmez e, a, şeyiyle kaplanmış durumda. Şimdi aletlerle cihazlarla makinelerle bunları kazıkları zaman altından kum çıkıyor Demek ki kumların üstüne yanardağlar patlamış bu şeyleri yaymış. Böylece etrafı böyle harre-i şarkıya harre garbiye diye böyle isimlendirilen bu alanlarda kaplı, korunması kolay arazisi mümbit, suyu bol havası güzel Efendim kendi güzel e, manzarası güzel, Uğur dağı güzel Peygamber Efendimiz Uğur dağına bakarak demiş ki Uhud-u Cebel'in yuhid buna ve nuhid uhud e, Uhud öyle bir dağdır ki biz onu severiz, o bizi sever Allahu Ekber. Uhud dağı tabi sevmez mi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i? Ama biz de Uhud dağını seviyoruz. Hakikaten, hakikaten bakıyor zaman insan haşmetine hayran oluyor. Kalbi eriyor ve seviyor. Şimdi hiç giriş yeri yoktur ki Medine'nin böyle aralıklarından dağların arasındaki geliklerden efendim hiçbir gelik yoktur ki orada bir melek bekçi olarak duruyor olmasın. Hepsinde bir melek vardır. Hem de nasıl? Ne sıfatla kılıcını çekmiş vaziyette melek orada durur yani o kılıç artık meleğin kılıcı nasıl bir kılıçsa efendim e, oraya decel yaklaşamıyor giremiyor efendim e, korunmuş mübarek bir şehir Allahu Teala Hazretleri görmeyenlere görmeyi nasip etsin bu şehre decel giremeyecek merak etmişsinizdir Meraklı insanlar çok, Mehdi'yle ilgili, Deccal'la ilgili haberler çok heyecanlı olduğundan, ihvanımızdan da kardeşlerimizden de bunun kitaplarını alan, sözünü eden, her sohbette bunları alan kimseler var, e, biliyoruz. Deccal bir fitne çıkartacak ortada, e, öyle bir durum meydana gelecek ki, efendim, e, her değer hükmü ters dönecek, altı üstüne gelecek değer hükümlerinin, Efendim, çağırdığı şeye tabi olanlar onun yanına gidenler cehenneme gidecekler efendim e, yani onun cennet diye gösterdiği aslında cehenneme e, götürecek bir istikamet oluyor taraf oluyor efendim cehennem gibi görünen yani e, can ve mal zararı gibi görünen taraf ise aslında insanı cennete götüren bir yol oluyor bu büyük bir fitne olduğu için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz buyurmuş ki Deccal'in fitnesinden bütün peygamberler kendi ümmetlerini uyarmışlardır, ikaz etmişlerdir. Aman Allah'a sığının diye. Siz de Deccal'in fitnesinden Allah'a sığınınız buyuruyor peygamber Efendimiz. Çünkü şaşırtıcı bir durum. Yani insan kaba mantıkla, düz mantıkla, çok derinlemesine düşünmeden efendim sözlere kapılırsa aldanabilir. Tıpkı zamanımızdaki gibi. Şimdi efendim insanların gözdesi Batı medeniyeti ama en güzel medeniyetleri yok eden korkunç hunhar kadar efendim maddici bir medeniyet koskoca efendim devleti Aliye Osmaniye'mizi yıktılar efendim ve yıkıntıları arasından daima efendim feryatlar geliyor işte Kosova işte Bosna işte efendim Bulgaristan hatta oradaki Hristiyanlarla bile. Efendim temas kurmuş, görüşmüş olan arkadaşlar Osmanlı Devleti zamanındaki efendim durumlarının çok iyi olduğunu ve onu hasretle andıklarını e, duymuşlar söylüyorlar. Yani adalet vardı, müsamaha vardı, e, saygı vardı, sevgi vardı. Hatta bu Bosnalılar harbe girmeden önce efendim e, komşuları gene o Osmanlı terbiyesi icabı iyi geçiniyorlarmış. Ne oldu birden anlamadık diyorlar Boston kardeşlerimiz, bizim komşularımız birden bize saldırdı. Çünkü efendim Batılılar kışkırttılar. Mehmet Akif Erhan'ın medeniyetinden tek kişi kalmış canavar diye anlattığı o medeniyet gibi görünen o canavar, şey işte insanlar böyle birbirine kırdırıyor milyonlarca, yüzbinlerce insan efendim zarar görüyor, kimisi ödüyor, çocuk çocuk efendim hanımlar en baş edilmesi gereken efendim mahluklar, hanımlar. Kimisi annemizdir, kimisi eşimizdir, kimisi kızımızdır. Onlar ne kadar kötü muamelelere maruz kalıyorlar. Çocuklar ölüyor, efendim yuvalar yıkılıyor, insanlar yerlerinden, yurtlarından ediliyor. İşte o o dengeler Osmanlı'nın yıkılmasıyla bozulmuştu. Halbuki ondan önce ne kadar efendim anlayış vardı. Ermenilerden paşalar efendim vekiller oluyordu. Paşa'ya sadık efendim şey diye, efendim e, kavim diye, efendim eee Kürtlerden alaylar oluyordu. Efendim Boşnaklardan e, sadrazamlar geliyordu. Hersek'ten boşlu boşluk Bosna'dan vezirler, komutanlar geliyordu. Herkes birbirine gayet iyi geçiniyorlardı. Ee, şimdi her şey karma karış oldu. Dünya üzerinde hakkı tutan maddeyi değil de menfaati değil de hakkaniyeti esas alan, Allah indinde sorumluluğunu düşünerek her yaptığı işi adaletle yapan insanların iktidarı kaybetmesi dünyanın felaketi olmuştur. Çünkü Osmanlı nerede zulüm varsa orada zulmün kaldırılmasına çalışmıştır. Kendisi zulmetmemiştir. İtiraz edenlere deriz ki siz istila ettiğiniz yerlerdeki insanların durumlarını bir düşünün. Bir de Osmanlıların hükümet kurduğu yerlerin durumunu düşünün. Osmanlı morayı almış. Osmanlı Anadolu'nun orasını burasını almış. Oradaki başka milletler Bulgarlar, efendim Yunanlılar, Sırplar, Ermeniler, efendim vesaireler, Osmanlılarla iç içe aynı şehirde, aynı beldede, hürriyet içinde yaşamışlar. Hatta Osmanlılar askeri, askerlik yapmışlar. Onlar askerlikten de muaf olduklarından ticaret yapmışlar, zengin olmuşlar. Yedi asır yaşamışlar. Ne asimilasyon var, eritme var, ne ezmek var, ne yıkmak var. Kiliselerini dahi efendim, aynen muafize etmişler, papazlarına itibar vermişler efendim. Sorumluluk kendilerine ait. Yarın Allah'ın huzurunda niçin müslüman olmadıklarının hesabını kendileri versin. Ehli kitaptır diye iyi sevilemişler, muhasebi demişler. Musa aleyhisselam'a tabi, İsa aleyhisselam'a tabi demişler. Su içinde e yaşatmışlar efendim, zulmetmemişler. Asıl şey de de efendim e harbi dahi zulmetmemişler ama Aradan zaman geçince, emperyalizmin, efendim yani bu tek kişi kalmış canavarın yaptıklarını görüyoruz. Şimdi de İslam ülkelerinin geri kalması için çalışma tarzlarını, İslam ülkeleri geri kalsın diye cehaleti teşvik, İslam ülkeleri bozulsun diye fuhşiyatı teşvik, efendim e, nesiller bozulsun diye, efendim e, her türlü kötülüğü yaymak, müslümanlığı yaymak. Efendim aile bağlarını koparmak yani şeytanın yapacağı bütün işleri sırf dünyevi enfanti için yapıyorlar. Halbuki Osmanlı gitti yere medeniyet götürüyor. Bunlar deniyet götürüyor, nimsiz efendim bir şey götürüyor, alçaklık götürüyor, fuhşiyat yayılıyor, içki yayılıyor. Efendim nesiller çürüyor, efendim millet e, mahvoluyor. Tabi bu propagandaların yüzünden değer hükümleri de alt üst oluyor. İyi olan şeyler kötü sayılıyor. Kötü olan şeyler de baş tacı oluyor. Efendim bakıyorsunuz İslam'a göre çok büyük günah olan şeyler alkışlanıyor. İslam'a göre çok iyi olan, övülmesi gereken şeyler efendim ayaklar altında. İyi insanlar hor, hakir. Erazil ve esafil yani en rezil ve en sefil olan kimseler başlarda efendim milletin hukuku ümmetin hukuku gözetilmiyor. Yeraltı yer üstü servetleri sömürtülüyor. Efendim batınlarla işbirliği yapılıyor. Çok küçük bir azınlık efendim nano nimet içinde, izzet içinde dünyasını dünya ediyor ama öbür tarafta ümmetuma men sefalet içinde. İşte efendim şurası dünyanın en zengin Kişi başına düşen maddi geliri en yüksek olan ülke iki adım ötesinde işte burası da dünyanın en fakir ülkesi. İnsanların içecek suyu yok. Burasının hepsi de İslam ahlakının bir parçası oluyor. Bu ne biçim İslam kardeşlik? Bu ne biçim ahlak? Bu ne biçim insanlık? Bu ne biçim biçim vicdan diye tabii insan isyan ediyor bu manzaraya. Bu nedir? İşte dajjal fitnesi de böyle. Dajjal fitnesi de insanlara efendim gerçekleri ters gösterecek bir şey. Ee, ve geçen diyecek ki ben e, sizin tanrınızım. Müminler bunu anlayacak. anında haza kafirün yazılı olduğunu görecek. Yalancısın sen diyecek ama bazıları tecceler tapacaklar. Tanrı diye efendim tapacaklar. E, şimdi de yani bu bazı insanların dini imanı bırakıp da nerede yöne, nereye yöneldiğini neleri esas aldıklarını hayatlarındaki ki amaçları olarak neleri kararlaştırdıklarını düşünün efendim e, Allah yardımcı olsun bütün ümmeti Muhammed'e efendim e, ve iyilere kuvvet versin. İyilere temenni ediyorum ki kötülerin cesareti kadar cesaret olsa, kötülerin gayreti kadar gayret olsa tabii iyiler çok olduğundan dünya iyiliğe efendim verecek ama kötülerin cesareti ve şirretliği ve çalışması çok olup da iyiler suskun ve küskün ve ezgin ve efendim e, e, böyle bitkin olunca, çalışmayınca, gayret göstermeyince, efendim şey e, kötülerin dediği oluyor ve dünya alem fesade gidiyor, yani kıyamete doğru gidiyor. Haluk peygamber Efendimiz diyor ki yani insanlar bir gemiye binmiş gibidir, alt Efendim geminin altını delerlerse üsttekiler de zarar görür. İnaneli gemiyi e, muhafaza etmek lazım. Kimseye gemiyi tahrip ettirmemek lazım. Çünkü hep beraber batacak. Şimdi Türkiye'ye bakıyorum ben. Efendim e, dışarıdan daha güzel görünüyor manzara. Çünkü kuş bakışı oluyor. Tam olarak görülüyor. Efendim iktisatına bakıyorum, siyasetine bakıyorum, insanların konuşmalarına bakıyorum, gazetelere bakıyorum. Korkunç husumet, kim kutuplaşma. Yani korkuyorum. Bu insanlar fırsat olsa, efendim, fırsatını bulsalar birbirlerini Kıtır kıtır teşekkürler Hazri bunlar aynı milletin evlatları Efendim birbirleriyle dost olması gereken kimseler Hazreti Ali r.a Efendimizin rivayet ettiği tabarahminin kaydettiği bir hadis şerifi nakletmek istiyorum Peygamber Efendimiz buyurmuş ki inne salah zatil beyini alzamı min ameti sarak ve siyan. Ee, araların iyi olması, yani kulların, Müslümanların arasının iyi olması veyahut islah e, edilmesi, kötüyse bile düzeltilip iyi hale getirilmesi, efendim umumi olarak Allah'ın dinde kıymetlidir. Yani nafile namazdan, nafile oruçtan daha önemlidir. Onun için e, bu düşman kardeşlerin aralarının düzeltilmesi lazım. Yani e, ben hayret ediyorum. Şimdi bizim vakfımız ben buradan rica ettim. Arkadaşlarımız kendi iç güdüleriyle, vicdanlarıyla hareket ettiler. Efendim, zevzele mıntıkasında hayırlar yapmaya giriştik. Efendim, çok da hafta bundan istifade etti, teşekkür etti, dua etti ve basına yansıdı. Şimdi, efendim, bu şeyler gazetelerden gelen haberlerden, efendim, gazete parçalarından, kesilmiş haber parçalarından görüyorum ki, engellenmiş. Yani hayrın engellenmesi yapılmakta olan aş evi yemek dağıtıyor. Binlerce insan istifade ediyor. Sen bu yemeğe dağıtma. İyi ama yani ne olacak? Sen buradan çekil. Yani e, an, akıl almaz, anlaşılmaz şeyler. Tabi insanın küsmesi lazım. Yani böyle bir memlekette böyle şeyler yapılmaz deyip kalkıp başka bir yere gitmesi lazım ama bu, bu yanlışlıkları düzeltmek de bizim vazifemiz. Yani gittiğimiz zaman bunu kim düzeltecek? Düzeltilmesi imkanı kalmadığından elbette bu yanlışlıkları düzeltmeye çalışmak lazım. Bu husumetleri, bu ayrı, ayrılıkçılıkları şey yapmak lazım. Dinci vakıflar. Tabii yani vakıf fikri zaten dinden geliyor. Elbette binci olacak. Allah rızasını kazanmak için elbette Dinimizi yaymak, öğretmek bizim hem hakkımız hem amacımız yani hem de e, anayasal teminat altında olan bir şey. Yani bunun böyle bir suç gibi, höcü der gibi e, anlatılması insanların birbirlerine bu derece nasıl düşman edildiği hayret e, edilecek bir nokta. Demek ki araların düzeltilmesi çalışmak lazım. Yani araların düzeltilmesi namazdan da, nafile namazdan, oruçtan da önemli olduğuna göre... Bütün e, halkımızın, dinleyicilerimizin, kardeşlerimizin, iyi insanların bu e, çılgınca kutuplaşmaya bir dur demesi ve e, aşırı gidenlere de etmesi lazım. ve e, Çünkü gemiyi batırırsak hepimiz batacağız. Bir harp dert çıksa, bir karışıklık çıksa efendim, e, herkes zarar verecek. allah Teala Hazretleri insaf versin. E, şeye de tabi ıslahla e, vazifeli insanlara da kuvvet versin. Evet, bazı insanlar ıslahla efendim Allah rızası için çalışıyorlar, e, gayret ediyorlar. Bu çok önemli bir şey. İnsanın salih insan olması iyi bir şey ama muslih insan olması yani ıslah edici, düzeltici efendim insan olması daha güzel. Maalesef e, şeyde de tarihimizde de bu e, muslihlik yani ıslah etme çalışmaları da herhalde e, Yine aynı yanlış görüşlerden dolayı yanlış yapılmış maneviyatın önemi unutulmuş efendim göz ardı edilmiş veya ihmal edilmiş veya anlaşılamamış maddeden kalkacağız diye uğraşırken bütün ıslahatlara rağmen kök devam ederek efendim şu iktisadi ve siyasi bakımdan tatsız feci bir duruma efendim gelmiş bulunuyoruz insan yani ilerlemeyi, kalkınmayı yapan insan olduğu için, insanın ikna edilmesi gerektiğinden, aşk ile şevk ile çalışması, dürüst çalışması gerektiğinden, her şeyin temeli maneviyattır, dindir, Allah korkusudur, takvadır, gün gibi aşikar. Bütün iyilikleri yapan bunlar, bu adam nasıl yetişmiş, niye yetişmiş, nereden yetişmiş, nasıl bu zihniyette düşmüş, bu derekeye düşmüş diye araştırılsa, yani dini terbiyenin yokluğundan, imansızlıktan olduğu görülecek. Efendim, e bu hususta artık müminlere çok büyük gayret düşüyor. Yumuşak yumuşak, tatlı tatlı meseleyi yanlış yapanların yanlışlığını anlatmak ve doğruluğu hakim kılmak gerekiyor. Peygamber Efendimiz gibi Abbas Radıyallahu Anhu'dan rivayet ettiği bir hadis-i şerifte buyuruyor ki: "İnne sadakate sirri tutfi ukadatan rabb ve inne salata'r rahimi tezidu fil umr ve inne salayi'l ma'ruf" takiy masarı asu ve inna kavle la ilahe illallah tedfa an ka ilaha tis atavetiz inaba ben minel bela edna hal hem sadaka resulullah ki makal hiç şüphe yok ki kimze verilen yani gösterişten uzak kimse bilmesin Allah sizin kifaye diye sessize Delirtmeden, bildirmeden, göstermeden, ilan etmeden anlaşılmaz bir efendim, efendim alanı üzmeden, mahcup düşürmeden verilen gizli bir sadaka, zekat, hayır. Cenab-ı Hakk'ın gazabını keskin eder. Cenab-ı Hak gazap edecekse bir kavme, helak edecekse bir kavmi sadakadan dolayı e, helak etmez, affeder, bağışlar, gazabına uğratmaz biliyorsunuz. Tarif boyunca kavimlerin pek çoğu Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğradıkları için helak oldular. Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi. Efendim, nice insanlar e, Allah'ın gaza, gazabına maruz kaldılar. Başlarına yıldırımlar yağdı. Zevzelelerle helak oldular. E, evleri yerin dibine geçirtildi. Karun gibi. Bunların hepsini biliyoruz. Yani Cenab-ı Hak gazab ettiği zaman durum çok fena oluyor onun için e, Cenab-ı Hak'ın gazabını söndürecek şeyin bilinmesi bizler için çok önemli neymiş gazabı söndüren şey sadaka vermek, hayır yapmak efendim ihsanda iknafta bulunma. sıla-i rahim de ömrü arttırır buyuruyor arkasından peygamber efendimiz ömrü bereketlenir kişinin artar uzar nasıl artar? Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir şeydir Cenab-ı Hak e, sıla-i rahim yapanın ömrünü arttırır. Sıla-i rahim nedir? Sıla vasıl manasına geliyor. Efendim vasıl kökünden. Vav düşüyor. Yerine T geliyor. Sıla oluyor. Sıla rahimde Afra de atrabayı, efendim ilgiyi koparmamak, efendim devam etmek, ziyaret etmek, görmek ve gözetmek demek. Gözetmek manası da var. Çünkü sıla aynı zamanda ikram ve bağış manasına geliyor. Yani atrabayı bir görüyorsun. Nasılsın? iyi misin? Tamam. Evet bu bir ziyaret. Bu da sevap ama bir de hali perişanını gördükten sonra keseye davranıp da ona biraz da yardım etmek. Bu da sıvay Rahmi'nin güzel tarafı. Ee, Mehmet Akif'ten hep sözler geliyor. Ee, Seyfi Baba'yı ziyaret etmiş de, Seyfi Baba isimli bir kimseyi. Perişan halmi görünce kesesine davranmış Mehmet Akif. Ama bakmış ki kesesinde de hiç para yok. Şöyle diyor, ya hamiyetsiz olaydım ya param olsaydı. Yani e, şimdi hamiyeti den dolayı yani Himaye duygusundan, acımasından, şefkatinden dolayı yardım etmek istiyor. Ama cüzdan de açıyor, fakir ki içi boş, fukaracık demek ki parası imkanı yok. Efendim, iyi insanlara zenginler yardım etsin muhtemelik kardeşlerim. Hatta verim paraları onlar harcasın, onlar iyi yerlere harcarlar. Siz götürürsünüz, efendim, yılbaşı çamına harcarsınız, bilmem nereye harcarsınız, havaya gider paralar. Onlar en iyi yere harcarlar. Para bazen böyle iyi yerlere harcayacak insanlar da olmuyor. Belki de verdikleri için de olmuyor. Vere, vere elde kalmadığı için. Zekiler de vermeye vermeye biriktiriyorlar. Ondan sonra da e, vebal oluyor. Azama kenesim ve enfesiküm. Cehennemde onlar ateşten ateşte kızdırıp ateşten parçalar olarak yüzlerine efendim yanlarına yapıştırılıyor. Sırtlarına yapıştırılıyor. Yani zekatı vesaireyi vermeyenler için bu böyle. Evet akrabayı ziyaret ve mümkünse onlara muhtaçlarsa maddi yönden de yardım etmek. Bu da ömrü arttırır. Hiç şüphe yok ki aklen ve şeran iyi olan şeyleri yapmak ve yani ma'ruf dediğimiz iyi şeyleri yapmak işlemek masari su'dan korur sanayi. Sana adam efendim e, sania kelimesinin kökü oluyor. Masari de masra kelimesinin oldu masrahta insanın masrahta insanın efendim güreşte e, yıkıldığı yer birisi ötekisine çelme takıyor sırtını yere yapıştırıyor yıkıyor veya bir insan giderken yıkılıyor işte kötü yıkılışları kötü yıkımları yani yere düşmeleri ayakta duramayıp efendim devrilmeyi engeller <gülüyor> iyilik yapmak tabi buradan maksat yani masabi sudan maksat Allah-u Alem kötü bir ölümle ölmek demektir. Yani e, en büyük olay insanın hayatında ölümdür. Ya, akıbetinin kötü olması ve kötü bir ölümle ölmektir. Tabi yaşarken de kötü bir takım yıkımlara uğramasını da ya, yine iyilik yapmak engeller. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın gazabı efendim, sönüyor. O zaman e, kötülükler başından def oluyor yani iyilik yaparsak dünya hayatını sürerken başımıza gelecek yıkımlardan da kurtuluruz. Efendim bazı insanlar ölümle, içki başında, efendim zina yerinde, efendim kötü bir şekilde günah işlerken ölmesi gibi durumlara insan düşmez. Hiç nehatimiyle ahirete geçer. O da asıl mühim şey. Buna da dikkat edeceğiz. Yani iyilik yapmaya, var gücümüze gayret edeceğiz. La ilahe illallah sözünü söylemek. Bu sözü söyleyen insanın üzerinden 99 belayı def eder. Bu belaların en aşağısı el-hemmu yani insanın tasalanması, iç sıkıntısına uğraması. Yani bu la ilahe illallah 99 belayı def eder. En def ettiği aşağı hafif efendim bela insanın içinin tasalanması üzülmesi, sıkıntılanması. Demek ki burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz efendim bir reçete veriyor. La ilahe illallah derseniz efendim 99 tane bela üzerinden Allah tarafından def edilir. Neden? Allah la ilahe illallah denmesini seviyor. Tevhidi seviyor. Aziz ve Muhterem kardeşlerim yeri gelmişken tekrar hatırlatıyorum 2000 yılı tevhid yıldır. Unutmayın her yerde söyleyin, 2000 yılı tevhid yıldır. O 2000 yılıyla beraber başlayan, 1 Ocak'tan itibaren başlayan önümüzdeki asır da, 21. asır o da tevhid asırıdır. Bunu unutmayın, Allah tevhidi seviyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah var, sadece Allah var, şeriki, naziri yok. Putlar hiç. Tapınılacak başka şeylerin hepsi yalan ve yanlış ve boş ve batıl sadece Allah'a ibadet edilir. Daima Allah'a ve Muhammed onun elçisidir ve İslam'ı Allah'ın razı olduğu yolu, dini, efendim usulü, erkanı işte burada gördüğünüz gibi o öğretiyor. Başka efendim e, ilahi kitapların e, muharref olması dolayısıyla ve peygamberlerin e, sözlerinin ve kavillerinin iyi tespit edilmemiş olması dolayısıyla Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadisi de Allah'ın rızasının nasıl kazanılacağını gösteren emsalsiz mücevherat hazinesi demektir. Eğer gizlice sadaka verirseniz Allah'ın gazabından kurtuluyorsunuz, akrabanızı ziyaret eder, gözetir, kollarsanız ömrünüz artıyor. İyilikleri yapmaya devam ederseniz hayatınızdaki yıkımlardan ve en sonundaki asıl yıkım olan ölümde kötü bir ölümle ölmekten kurtuluyorsunuz. Bela İlahi Allah derseniz Allah 99 tane belayı başınızdan savuyor, düşürmüyor gelecek olan beladan sizi kurtarıyor. Tabii bu 99 belanın 99. en hafifi iç tasası, efendim üzüntü filan olunca daha yükseklerinin neler olduğunu anlayın bu şeye göre hareket etselerdi yani la ilahe illallah sözünü çok söyleselerdi belki bazı şeyler belalar bazı müminlerin üzerine gelmeyecekti ama sanki la ilahe illallah demek sanki Allah'ı zikretmek sanki Allah'ı anmak suçmuş gibi ve sanki ananlar da çok efendim böyle çağdışı çok efendim kötü insanlarmış gibi gösterilince Tabi bilmeyenler de bir o tarafa bakıyor, bir o tarafa bakıyor, bu işi kötü sanıyor. Bunlar huucu dediği zaman hastalık ulaşacak bir insandan kaçar gibi e, kaçma durumu oluyor. Bunu söylediğin zamanda hatta efendim, dini görevi olan bazı kimselerin bile karşı tavır aldığını görüyorsun. İşte Peygamber Efendimiz söylüyor, ne karşı tavır alıyorsun? Yapmadığı şeyi efendim, tevil ediyor, kıvırtıyor, efendim, yok sayıyor. Resulullah emretmiş olduğu halde. Onun için aziz ve muhterem kardeşlerim eğer İslam'ı doğru yaşamak istiyorsanız hadisi şerife sarılacağız. Sarılacaksınız. Başka hiçbir yolu yoktur. Aksi takdirde mutlaka bu kısa aklı esas alırsanız şaşırırsınız. Çünkü bize tapanlar da bir akılla tapıyorlar. Efendim puta tapanlar da onu bir akılla yapıyorlar ve tapıyorlar. Bu akıl insana şeriatın nuru ve canı olmazsa doğruyu göstermez. Yanıltır, şaşırtır. Hem de doğru yapıyorum sanarak. Efendim şaşırtır. Ee, peygamberleri, kavimleri yalanlamışlar. Mecnun demişler. Halbuki kendileri Mecnun. Yusuf Aleyhisselam'ın babasına e, Yusuf'umun kokusunu duyuyorum deyince Dallahi, innekelefil dalalikel kadim demiş kendi evlatları sen eski şaşkındasın demiş peygamber olan babalarının hissiyatının kuvvetini anlayamıyorlar yani onun için bu kuru akla güvenmeyin ilim erbabına gidin göreceksiniz ki ilim erbabı ihtiyatlı konuşur ilmi azaldıkça böyle lise seviyesine ortaokul seviyesine ilkokul seviyesine yüksek feldeden atıp kesip dişmeye başlar insan çünkü ilmi az ilmi olan ihtiyatlı konuşur Allahu Alem der, benim kanaatime göre der, sanıyorum ki der, o alim demektir. Yani biliyor ki gerçeği bulmak kolay bir şey değil, onun için ihtiyatlı konuşuyor. Aklınıza güvenmeyin. Akıl kıymetsiz demek istemiyorum ama sizin akıl tanıdığınız şeyler size öğretilen, telkin edilen bir takım bilgilerdir. Bu bilgilerin tahkik edilmesi lazım. Yani böyle medeniyet denilen tek kişi kalmış canavar, bilgileri de alt üst etmiştir, çarpıtmıştır. Efendim, onun için e, bilgilerin iyice kontrol edilmesi lazım her şey e, şey yapmıyor efendim batının dediği gibi değildir batının içinde de doğruyu söyleyenler batıyı tenkit edenler çoktur onun için yani güneşin şarttan doğduğunu unutmayın e, efendim karttan doğmasını beklemeyin aklınızı başınıza toplayın Kur'an-ı Kerim'e sarılın peygamber efendimizin hadis-i şeriflerine sarılın sarılmazsanız kuru aklınızla İslam'ı bile tam anlayamazsınız. Ben akılcı bir yol tutturuyorum derken dinden de imandan da çıkarsınız. Şeytan sizi helal eder. Şeytan aklı kullandırtarak insanı kandırmasını bilecek kadar şeytandır, ustadır. Onun için e, Kur'an-ı Kerim'e ve Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesine sarılın ki felah bulasınız. Allah Teala Hazretleri bize hakkı hak olarak görmeyi nasip eylesin. Ona uymayı ve onu uygulamayı ve rızasını kazanmayı nasip eylesin. Batılın da batıl olduğunu ya anlayıp Efendim kendisi Tanrı diye satan şeyin anlamında haza kafir yazıldığını kâfirin ta kendisi diye böyle Efendim yazıldığını görecek fairet bir için ve eendim rızasına uygun ömür sürüp. Batullardan, yalanlardan, yanlışlardan, günahlardan, haramlardan uzak yaşayıp Allah'ın hızası uygun yaşayıp efendim, e, cenneti kazanmayı nasip etsin, cehenneme düşmemeyi nasip etsin. Türkiye'de bir takım böyle efeler de vardır, dünyanın başka yerlerinde de oluyor, cehennemi küçümsüyorlar, efendim, e, cenneti de küçümsüyorlar. Efendim halbuki cehennem korkulacak şeylerin en muazzamıdır cennette istedilecek şeylerin en muazzamıdır cenneti istemek lazım böyle efendim alayla, e, maskaralıkla, efendim lavu ahireti helak etmemesi lazım insanların Allah ﷻ hazretleri lütfesin kusurlarımız varsa kusurdan dolayı gerçekleri göremiyorsa efendim kişiler gözleri perdeliyse efendim tevbe etsinler. Tevbe edince perdesi gözünden kalkar. O zaman gerçekleri görür. Ne kadar yanıldığını anlar. Biliyorsunuz Firavun en son anda anladı. La ilahe illellezi amen ettihi Benu İsrail ve Emine Müslümin dedi. Beni İsrail'in inandığı Allah'a ben de şimdi inandım. Ben de Müslümanlar dedi ama en son anda dedi. En son an tehlikeli bir andır. O hale düşmeden efendim tevbe etmek lazım. Akcilu bir tevbe de kabler Ölüm gelmeden evvel Cenab-ı Hakk'a dönüşürüzü acele edin, tevbe edin, günahlardan çekilin, bir resim sıkı sarılın Cenab-ı Hak çeşitli belalar veriyor. Uyanalım, aklımız başımıza gelsin diye. Bazen bir musibet bin nasihatten daha etkilidir. Bu zelzeleden, bu fitnelerden, fesatlardan ibret alalım, dinimize sarılalım, ahiretimizi kurtarmaya çalışalım. Ahiretini kurtarmaya çalışanı Cenab-ı Hak dünyada mahvud verişan etmez. Dünyası da ahiretinde iyi olur. Ama dünyasını dünya yapmak isteyenlerin, Efendim, ahireti elinden kaçtığı gibi dünyalıktan da anına yazılandan fazlası eline geçmez. allah Teala aziyetleri gaflet hizmetinden cümlemizi uyandırsın. Arif-i Agah, Aşık-ı Sadık, efendim, vefalı ahdine vefalı kullardan olmayı nasip eylesin. İndianın başarı, kuduruna sevdiği, razı olduğu kul olarak varmayı nasip eylesin. Cenneti ve cemaliyle cümlenizi müşerref eylesin. Esselamu ve Rahmetullahi ve Berekatah.